Merhaba sevgili dinleyiciler. Ee, bu hafta programı ben yapıyorum. Ee, selamlar Ayzan. İsmim Ayzan Atalay. Hülya Denizan. Yok bu hafta. Sağlığı iyi. Ee, sadece bir iki bölüm. Onun yerine ben programı idare edeceğim. Bu haftaki konuğumuz Enes Kutluca bir çevre mühendisi. Genç bir çevre mühendisiyle beraberiz. Genç olduğuna bakmayın. Yaptığı işler çok önemli ve büyük işler. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, Enes Biopipe projesinin mucidi. Evet. Biraz anlatır mısın kendini e, Biopipe'a kadar gelen süreci, nerede okuduğun Biopipe projesi nasıl doğdu ve neler yaşadın Biopipe'la beraber? Tabii ki ee, şöyle başlayayım. İki yıl önce çevre mühendisliği ikinci sınıftayken COSGAP desteğiyle kendi şirketimi kurdum. Ee, bu COSGAP desteği Arge İnovasyon desteğiydi aslında kendi şirketimi kurup bir prototip ortaya çıkartana kadar ki süreci destekleyen bir e, destek süreciydi. Bu şekilde yola başladım ama isterseniz daha da öncesinden alayım. Ee, çevre Mühendisliğini okumaya başladığım zaman her zaman düşünürdüm kendi işimi yapayım, kendi şirketimi kurayım, nasıl bir şey yapabilirim diye kafa yoruyordum. Birazcık da e, geleceği öngörerek aslında suyun sürekli önem kazandığını, suların nasıl arıtılmadan denizlere, foseptik çukurlarına gittiğini görerek e, bunun nasıl önüne geçebilirim, bu suları nasıl yeniden kazanabiliriz diye kafa yordum. Ee, ve şu fikre vardım yani öyle bir sistem yapmalıyım ki bu yaptığım sistem çevre teknolojileri alanında olmalı. Önü çok açık bir konu çünkü. Hem de bu yaptığım sistem eğer herkes tarafından karşılanabilir, herkesin cebine uygun bir sistem olursa ve farklı bir sistem olursa yani herkesin yaptığını kopyalayıp yapıştırdığım bir sistem değil de farklı bir sistem ortaya koyarsam önünün çok açık olduğuna hem de aynı zamanda sosyal anlamda da çok büyük bir katkı sağlayacağını düşündüm ve ee, tabii nasıl bunu yapabilirim diye birazcık kafa yormaya başladım. Sonra üniversitemizden hocaların da birazcık desteğiyle tabii ki ee, bir sistem yapalım. Bu sistemde işte e, herkesin cebine uygun olması için hani nasıl söylesem... Etrafta bulduğumuz malzemelerin, materyallerin materyallerin ucuz olması lazım ki herkesin cebine uygun bir sistem olsun. Birazcık bu tasarım konusuna kafa yorduk. Ee, aynı zamanda Türkiye'de her evin kendi atık suyunu arıtabileceği bir sistem şu anda bulunmuyor. Biraz Biopipe'ın amacını anlatalım istersen evet. sevgili dinleyenlerimiz için. Evet, Biopipe atık suyu arıtan boru. Patentli Hı -hı. bir sistem. Dünyada ilk defa atık suyu arıtan bir boru geliştirildi. Evdeki bütün evsel atık suların arıtılıp sonra bu suların bahçe sulamasında veya araba yakamasında ikincil kullanımlarda kullanılabileceği bir sistem. Ee, boru şeklinde olması sebebiyle de aslında çok uygun bir maliyet var. Herkesin cebine uygun bir sistem haline alıyor. Ee, dünyada ...müstakil evlere takılabilecek diğer ülkelerde bazı sistemler var. O sistemlere göre de yaklaşık dörtte e, bir fiyatında falan çok daha uygun bir fiyatı var. Çok daha yeni geliştirdiğimiz bir sistem. Şu anda yeni ortaya çıktı. Prototipi birkaç aydır deneniyor... Ee, güzel ha, sonuçlar alıyoruz Bu proje proje değil artık Bu sistem oldu Hı -hı. Ee, Bir de yarışma kazandın değil mi? Bir fikrin mi var yarışmasının Evet e bir fikrin mi vardı kategori birincisi oldum ee, Ücretsiz test giderlerinin karşılanması Ücretsiz ofis, hat gibi şeyler kazandım Ama aslında onun öncesinde ben e, 2011 yılında GAP tarafından Türkiye tarafından Türkiye'nin en iyi girişimcisi de seçildim. Hmm. Ee, Amerika tarafından, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü bir projeydi. Türkiye'de bir sefer gerçekleşti ve Türkiye'deki e, bütün girişimcilik projeleri arasından birinci seçildim. Aslında bir anlamda o bir şeydi, e, bir atılımdı benim için. Ondan sonrasında e, JCI tarafından Türkiye'nin en başarılı genci seçildim çevre alanında. Bu şekilde devam ediyor bu BioPipe projesi ilk aklına geldiğini kaç yaşındaydın Enes? İlk aklıma geldiğinde zannediyorum 21 yaşında falan. Bekolları sıvadın, büyük bir cesaretle girdin bu işe. Evet, Üstelik evet. de çevre mühendisliği çok kolay bir bölüm değil Türkiye için. E, i̇ş bulması girdiğinde hani çok evet. keyifli ve çok da gerekli bir bölüm. Evet, ama Türkiye evet. şartlarında nasıl oluyor çevre mühendislerinin başına gelenler? E şöyle aslında mezun olan birçok çevre mühendisi ya belediyelerde ya da İSKİ, ASKİ vesaire o tarz kuruluşlarda iş buluyor. Özel sektörde iş bulanları da var ama çok daha az kalıyor. Ee, çok bakir bir konu aslında çevre konusu Türkiye'de hala gelişmedi çok fazla özel sektörde yok bu konuda faaliyet gösteren o yüzden genelde belediyelerde çalışılıyor ben de aslında bir anlamda onun tercihini yapmış oldum o dönemde ee, mezun olursam ya belediyede eskide çalışacaktım ki kötü bir şey değil hani bir tercih meselesi sadece ben o konuda kendim bir şeyler yapmalıyım, kendim bir şirket kurmalıyım diye düşünerek kendi yoluma atıldım. Birazcık zor oldu ama aslında pişman da değilim yani çok güzel. Yani böyle çok klasik laflar var ya yaşamda önümüze çıkan. Aman sen mi kurtaracaksın ya da nasıl yapacaksın? Tamam bu bir hayal ama hayal olarak kalacak. Gerçekleştirmek çok zor. Nereden evet. para bulacaksın, nereden destekçi bulacaksın insanları nasıl ikna edeceksin? Çünkü düşündüğünde evet. e, çok pratik. Ama bir taraftan da ikna etmesi insanları zor bir şey olsa gerek. Senin aklına bütün bunlar gelmedi mi ilk başladığında? Bütün bunlar geldi tabii. Ee, aslında babam da kendi işini yapan, kendi işletmesi olan birisi ve çektiği zorlukların hepsini görüyorum. Ee, ama orada beni bunu yapmaya ikna eden şey şu oldu. Yaptığım şey çok farklı bir şey. Ee, benzeri yok. Şu anda rakibim yok. Bu işi yapan, Türkiye'de müstakil evlere atıksu haritim sistemi satan... Bir sistem yok. Hani tek rakibim foseptik çukuru olabilir. Onu da rakip olarak bile görmüyorum. <gülüyor> çok farklı bir şey yaptığım için insanları ikna konusunda çok daha başarılı olabileceğime inandım. Aynı zamanda nakit akışını yönetmekte daha başarılı bir sistem olacağını düşündüm. Yani bir 10 tane 20 tane rakibimin olduğu bir sektöre... Ee, çok çok az bir parayla gireyim, devlet desteğiyle şundan bundan yapayım diye asla yola çıkamazdım herhalde. Ama dediğim gibi tek olmam bu konuda ve Türkiye'nin çok bakir olması, önünün çok açık bir konu olması, bütün bunlar beni hep e, iten şeyler oldu. Çevre kısmı da senin çok inandığın ve biraz da devam etmeni sağlayan şey herhalde. Yani bütün o kadar suyun aratılmadan boşa gidiyor olması. Kesinlikle. Orasını biraz anlatır mısın bize? Nedir şu ee, şöyle... anda yaşanan? Şu anda e, mesela Türkiye'de toplam belediye sayısının yüzde sadece arıtma tesisine sahip. Bu arıtma tesisine sahip belediyelerin de e, sadece çok az bir kısmında kanalizasyon var. Aslında ters söyledim. Yüzde kanalizasyona sahip belediyelerin, bu kanalizasyona sahip belediyelerin de gene sadece yüzde kırkı, yüzde gibi bir rakam. Arıtma tesisine sahip yani çok büyük bir yüzde suyunu arıtmadan olduğu gibi denizlere göllere akarsulara veya foseptik çukurlarına e, salıyorlar sularını dolayısıyla yılda milyonlarca metreküp su aslında boşa gitmiş oluyor. Ee, arıtma tesisine giden atık sular da aslında bir anlamda arıtıldıktan sonra gene denizlere göllere veriliyor. Yani yeniden kullanılması çok çok düşük seviyelerde şu anda Türkiye'de. Sadece kirli vaziyette zehirleyici vaziyette Hı. verilmemiş oluyor. O kadar evet. yani ama evet. bir de o süreçte elektrik kullanılan Tabii enerji ki. Tabii ki. Yani şu anda aslında bilinen metot nedir atık su yaratmak için? Her binanın altına bir kanalizasyon borusu döşenir. Bu borular tek bir ana boruda birleştirilir. O ana borular birbiriyle birleşir ve büyük bir arıtma tesisi kurulur. Bütün borular buraya akar. Bu büyük arıtma tesisinde işte çok büyük bir elektrik sarfiyatı vardır, kimyasal gideri vardır, işçiler çalışır, personel çalışır. Bunlar milyonlarca lira tutan harcamalardır. Türkiye'nin bu konudaki harcaması geçen yıl iki buçuk milyar lira olmuş mesela. Bunlar çok büyük rakamlar. Benim yaptığım sistemle birlikte aslında her evin altına kanalizasyon döşenmesine gerek kalmıyor. Bu kanalizasyon borularının tek bir yerde toplanmasına, büyük bir tesis kurulmasına vesaire gerek kalmıyor. Çünkü artık her ev kendi atık suyunu arıtabilecek kapasitede oluyor. Her ev kendi atık suyunu arıtıp özellikle bahçesi vardı, varsa sulama alanı varsa e, suyunu arıtıp sonra bahçesini sulayabiliyor. E, bu da demek oluyor ki aslında devletin veya belediyelerin o altyapı harcamalarını yapan bütün devletlerin bütün ülkelerin aslında çok büyük bir tasarruf yapmasına yol açacak bir sistem. Çünkü bütün bunu ortadan kaldırmış oluyoruz ve her ev kendi atık suyunu arıtabilecek kapasiteye geliyor. Peki nasıl yani sadece ev bazında mı yapacağız yani artık apartmanlarda bloklarda yaşıyoruz koca koca onlarda nasıl uygulayacağız sistemi? Tabii ki şöyle apartmanlarda apartmanın ana atık su giderine takılacak bir sistem olacak hı hı. müstakil evlerde ise müstakil evin giderine takılacak bir sistem olacak veya müstakil evlerden oluşan bir site ise bu sitenin e, kendi atık su arıtım tesisi olacak. Bütün binalarda ayrı ayrı değil. Ayrı ayrı da olabilir ama bütün hepsinin bir arada olmasına daha çok fayda var. E, yani apartman olur, blok olur, otel olur. Bu, bütün bunların atık suyunu aratabilecek bir sistem aslında Biopipe. Hı hı. Bunu da e, nasıl ölçeklendiriyoruz? Yani küçük eve takarken büyük evlere nasıl takıyoruz diye düşünecek olursak da... ...bunun çalışmasını iki yıldır sürdürüyoruz. E, bir kişinin atık suyunu aratabilecek... Boru uzunluğu bizim için bellidir. Bu kişi sayısı arttıkça da 5 kişi için e, işte atıyorum 10 metre boru kullanacaksak 20 kişi için 40 e, metre boru kullanacağız vesaire Bu, bu şekilde ölçeklendiriyoruz. E, büyük oteller için gene aynı şekilde bir şeyimiz var formülümüz var büyük yerler için bu şeyden e, programımızla birlikte ölçeklendiriyoruz ve boru uzunluğunu arttırıyoruz. Ve bu boruları öyle bir hale getirdik ki hani e, en basit bir tesisatçının dahi birleştirebileceği gibi herkesin kendi evine alıp hatta birleştirebileceği gibi hmm. tıpkı mobilde birleştirilmiş gibi katalogtan bakıp çok çok daha kolay hatta Lego gibi üst üste alt alta yan yana birleştirilebilecek kişi sayısına göre bir e, boru sistemi aslında. Özel bir boru mu yoksa? Borunun çok bir özelliği yok ama borunun içerisine uyguladığımız e, sistem özel bir sistem. İçerisinde özel bir solüsyon kullanıyoruz. Hı hı. Orada bakterileri yaşatıyoruz ve bu bakteriler e, su boruların içerisine ilerlerken bu bakteriler suyun içerisindeki kirleticileri kullanarak harcayarak bir nevi suyu temiz hale getiriyorlar. Bu bakterileri de tek bir sefer başlangıçta aşılıyoruz. Sonra kendilerini yeniliyorlar sürekli. Hı hı. Ee, bir kez daha müdahale etmemize de gerek kalmıyor aslında bu şekilde. Ee, boru bir boru. Çok bir sistem yani tamamen. Ee, evet <gülüyor> ona çok özen gösterdik zaten. Hiçbir kimyasal gerisi kimyasal yok Kimyasal da yani. kullanmıyoruz. Hayır kesinlikle. Tamamen bakteriler arıtıyor suyu. Biz... O bakterileri o boruda nasıl maksimum seviyede yaşatırızın hı hesabını hı. yapıyoruz aslında bir nevi. Ee, bu şekilde bir sistem. Sorun yaşanıyor mu peki? Herhangi bir sorun. Şu anda deniyorsunuz bir yerde galiba. Tabii şu mi? an e, işte. kendi evimin altında var. Birincisi orada bir yıldır çalışıyor. İkincisi e, bir sitede deneniyor. stada de ...yaklaşık birkaç aydır çalışıyor... ...şu anda bir sorun görmüyoruz... ...hatta belki... ...yıllık bakım olur diye öngörüyorduk... ...belki o bakım bile olmayabilir... ...diye öngörüyoruz... Ee, ...şu anda... Güzel bir şekilde çalışıyor. Kendi evinin altına sistemi kurarken neler yaşadın? Sonuçta atık suyla uğraşıyorsun. Ee, bu gencecik <gülüyor> yaşında başına neler geldi? Hayal edemiyorum ben çok fazla. Tabii kolay olmadı. Ee, şöyle söyleyeyim. Evimizde foseptik çukuru da yok. Yani suyun <gülüyor> toplandığı bir depo da yok. Mecbur tabii e, Rögardan suyu önce bir depoya alıp... ...pompayla sonra o depodan kendi sistemime gene bir pompayla e, suyu aktararak e, çok çalışma yaptım. Tabi yani borular nasıl birleştirilecek, hangi şekilde birleştirilecek çünkü içerisinde bir sürü denge var. İşte basınç dengesi var ondan sonra e, içerisinde koyacağımız filtrenin bir yoğunluğu var, uzunluğu var vesaire. Bütün bunları hep böyle kademe kademe kademe, kademe deneyerek bulduk. Ee, ...herhangi bir çevre mühendisliği kitabı veya bir profesörün şeyi, katkısı da olmadı bize bu konuda... ...çünkü böyle bir kitap yok, böyle bir metot denenmemiş daha önce... ...mecbur her şeyi deneye yanına, deneye yanına o literatürü sanki biz yazarak hı hı. E, ortaya çıkardık... ...ve en sonunda ulaştık yani o kişi sayısına göre değişen hı hı. boru uzunluğu formülüne... Tabii bu süreçte işte yani evin altında bol bol atık suya maruz kaldım yani. Peki ne tür tepkiler aldın o sırada çevreden? Hani deli misin, ne yapıyorsun? Ee, tabii yani kendinde bu şevki nereden buluyorsun diyenler oldu. Ondan sonra yan apartmandan ne yapıyor bu diye bakanlar edenler. <gülüyor> Komşular eve girerken her eve girişte bir yanıma uğrayıp nasıl gidiyor Enes falan. Böyle bir değişik gözlerle bakmalar falan. Tabii ki bunlar... Oluyor yani ama e, bir şekilde açtık onları şimdi Nereden kendilerine Nereden alıyorsun bu Şevki hakikaten? Ee... Nereden alıyorum? E, yani şöyle söyleyeyim. Çok farklı bir sistem yaptığıma inanıyorum. Yani öyle çok para kazanayım zengin olayım gibi bir hayalim zaten yok. E, ama katkısı olacağını düşündüğüm bir sistem. Yani insanlar yeni bir şey ortaya koymuyor. Hep olan bir şeyi alayım getireyim satayım mantığında ilerliyor. Ben yeni bir şey ortaya koyuyorum. Ee, ...şevki de... ...geliyor yani. Bilmiyorum. Yani sonuçta fikri geliştirirken... ...herhangi bir yerden danışmanlık alamamak da zor olsa gerek. Yani herhangi evet. bir literatür yok seni destekleyen. Bütün evet. o süreci evet. çok zevkli bir taraftan ama bir o kadar da tabii. zor bir süreç. Tabii ama yanımda olan insanlar da vardı. Tabii. Hı -hı. Yani o ilk çevre mühendisliği hocamızın yanına gittiğinde... E, ...düşünüyorum Eser Ök'ten... ...yardımcı docent Eseröğü'ten. Ee, Hocam böyle böyle bir şey yapacağım... ...çalışır mı? hani O güne kadar arkadaşlarıma sormuşum. Mesela hiçbirisi olur mu öyle şey? Herkes bu şekilde konuşur falan. Hocam e, ya olur tabii niye olmasın falan... E, ...beni destekleyen en başından beri oydu. Hatta benim vazgeçeceğim noktalarda... ...gel bizim evde yap dedi. Hı. ilk onların evinde başladık. Çok daha basit, küçük bir sistemle. E, hocanın evinde o pompaya çalıştırarak falan böyle gürültüler ortaya çıkartarak falan çalıştık. E, onun dışında gene destekleyen arkadaşlarım var. Ailem tabii ki arkamda. E, onların olması da benim için önemliydi. Onlar da bir şey kaynağı da aslında. Tabii, tabii çok. Peki sistemin maliyeti fazla mı? Sistemin maliyeti şöyle eee aslında biopipe.co adlı web sitesinde girildiği vakit insanlar e, kişi sayısını yazarak oradan direkt satıcı, son satış fiyatına ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda şeye de ulaşıyorlar mesela suyunu kuyudan mı çekiyor yoksa belediyeden mi alıyor suyunu foseptiye mi veriyor evi yeni mi eski mi gibi seçenekleri de seçerek e, alacakları biopipe sistemin ne kadar sürede amorti edeceğini de orada otomatik bir şekilde görüyorlar. E, yaptığımız sistemin maliyeti ise yani son kullanıcıya maliyeti çok çok düşük aslında. Bir foseptik çukuruyla aynı fiyata sahip. Özellikle yeni yapılacak bir evse ve foseptik çukuru ile yapılacaksa foseptik çukurunun kazma maliyeti vardır. Ondan sonra e, belediyeden izin alınır, onun vergisi vardır, lisansa alınır. Ve kurulduktan sonra da iki haftada bir vidanjör ile boşaltılması gerekir. Bazı yerlerde bir hafta, bazı yerlerde bir ay. Bu vidanjörün bir gideri vardır. Bir de suyunuzu e, ya da diyelim suyunuzu kanalizasyona bağlarsanız bu seferde su faturanızda atıksa arıtım vergisi vardır %33'lük. Onu ödemek zorunda kalırsınız. Hani yeni yapılan evlerde özellikle biyoparp çok cazip bir hal alıyor. Başlangıçta verdiğiniz para aynı ama sonra suyu zaten e, tasarruf ettiği için, arıttığı için tasarruf ediyorsunuz. Ve uzun vadede aslında cebiniz e, daha da Çiş. iyi oluyor yani. Ee, yurt dışında benzer sistemleri yaşayan makine adıyla e, daha büyük alanlar için kullanıyorlar benim bildiğim. Yani böyle bir göl, göl ya da küçük bir sulak Hı -hı. alanı e, ya da işte gölet gibi Hı -hı. bir yeri. Bu tür bakterilerle altını destekleyerek etrafındaki binaların arıtma, sularını arıtmak için kullanıyorlar. Ama böyle bina bazında, ev bazında yapan bir sistem yurt dışında da yok değil mi? Yurt dışında şöyle... E... Benzer sistem ilk ben aklıma bu fikir geldiğinde tabii ki araştırdım nerede var diye. Çünkü bir de patent alıyorsunuz mutlaka araştırmam lazım. Ee, yurt dışında 2-3 tane sistem buldum bu şekilde. Tek tek apartmana takılabilecek veya müstakil eve takılabilecek sistemler buldum. Ama bunların şekli e, çok büyük su tankları şeklinde. Yani büyük su depoları gibi düşünebiliriz. Bu su depolarının tabii e, nakliyesi çok tutuyor. Büyük depolar bunlar. O kadar suyu taşıyabilmesi için o depolar kalın malzemeden yapılması gerekiyor. Hmm. O da yine e, ilk yatırım maliyetini arttırıyor. Ürünün maliyetini arttırıyor. E, bu tarz sebeplerden dolayı örneğin Avrupa Doğu sistemler 5 kişilik bir ev için 10 e, bin dolara satılıyor. Hmm. Ben ise bio pipe sistemini 2000 dolara satabiliyorum. Yani arada çok muazzam bir fark var. Hmm. Aynı zamanda yurt dışı demişken belki şuna da değmekte fayda var. Biz hep Türkiye Türkiye dedik. Hı hı. Ee, ama Avrupa'da mesela foseptik çukuru kazılması belli bir yere kadar yasalarla sınırlandırılmış durumda insanlar bu tarz sistemleri almak zorunda kendi suyunu arıtmak zorunda Türkiye'de de bu Avrupa Birliği uyum çerçevesinde bu tarz kuralların geleceğini öngörüyorum ben düşünüyorum. Hı -hı. Ee, Amerika'da yine aynı şekilde Avrupa gibi düşünebiliriz. Ama Türkiye'nin ve Türkiye'nin daha doğusunu, Orta Doğu'yu, Afrika'yı düşünecek olursak çok muazzam bir ihtiyaç var orada. Çünkü kanalizasyonun hiç olmadığı ülkeler dahi var. Ee, i̇şte mesela bir Libya, Dubai, Şarj'a Hı. oralarda su hem çok daha pahalı, çok daha önemli. İnsanlar aslında paraları da var bahçelerini suluyorlar çok büyük bir gider yapıyorlar ama hep bunu temiz sudan yapıyorlar atık sularını ise gene fosep diye döküyorlar ve bildiğim kadarıyla orada görüştüğüm insanlardan artık vidanjör işinde çalışacak insan da bulamıyorlar hmm. kimse o işleri de yapmak istemiyor. Yani sadece Türkiye'de değil aslında dünyada da çok öne açık bir sistemden bahsediyoruz şu anda. Bu konuşmanın başında su da önemli olacak. Hatta önemli bir de belki biz farklı evet. değiliz. O anlamda da çok büyük bir fark fayda sağlayacak bu sistem Kesinlikle mi? su yani sürekli tükeniyor, azalıyor. Türkiye çok zengin diyebiliyoruz temiz su kaynağı konusunda ama aslında çok öyle de değil yani bu... 5-6 ee, yıl içerisinde hatta çok çok daha aza ineceği konuşılıyor Çünkü düşünecek olursak aslında hepimiz e, yani bütün evler bahçesine kuyu kazar oradan temiz su çeker. Sürekli Hı -hı. temiz su alırız alttan, yeraltı kaynaklarından. Ama kaçımız yeraltı kaynaklarını besliyoruz? Çok çok az. Halbuki her ev kendi atıksiyonu aratır. ...sıcak şekilde olsaydı en baştan... ...zaten evet. insan çektiğini tekrar yer altına vermiş olacaktı... ...bu şekilde yeraltı altı su kaynağımızda sürekli bol kalacaktı aslında... ...zengin olacaktı. Ee, şimdi... Yani ...bir geri dönüşte olacak diye düşünüyorum ben... ...nasıl insanlar şu anda organik gıdaya yöneliyor... Hı -hı. ...daha doğal beslenmeye yöneliyor... ...ilaçları bırakıyorlar daha doğal şeylerle... ...çözüm bulmaya çalışıyorlar... Aynı şekilde bu doğallık, e, öze doğru gidiş aslında artacak önümüzdeki yıllarda da ve her ev artık kendi atık suyunu artacak. Her ev kendi enerjisini üretecek seviyeye gelecek ileride. Yani bu zaten e, Çin'in yazdığı kalkınma planlarında olsun Avrupa Birliği'nin yazdığı şeylerde olsun öngörülerle şu yıla kadar biz bunu yapacağız zaten diyorlar. Ya aslında çok doğru dedin. Yani yediğimiz yiyecekteki zehrin farkına vardık da içtiğimiz evet. suydaki zehrin henüz evet. farkında değiniz evet, ve o suyun evet. her geçen gün biraz daha zehire bulandığının farkında değiniz ki evet, çok hayati çok bir şey. Ee, peki neye ihtiyacın var? Ne tür bir desteğe ihtiyacın var bunun yaygınlaşması için? E şöyle tabi Cosgap desteğiyle yola başladım. Cosgap'in ikinci desteğine geçebiliyorum. Bu da seri üretim desteği. Yani bu ürünün seri bir şekilde üretilmesi artık ve insanlara ulaştırılması. Buradaki benim en büyük giderim tabii ki e, ürünün pazarlanması, üretilmesi, satışı vesaire Şu anda sadece proje usulü gidiyoruz. Sipariş geldikçe özel olarak üretiyoruz. Yerine teslim ediyoruz. E, çok uzun süre yatırımcı aradım. Türkiye'nin... Ne yazık ki yatırımcı konusunda da çok bakir bir ülke. Sadece internet alanında, e-ticaret alanında yatırım yapan hmm. melek yatırımcılarımız, venture capital'larımız var. Ee, bu sektör birazcık daha onlara farklı geliyor. O yüzden çok e, temkinli davranıyorlar. Bir yerde de belki iyi oluyor. Yatırım almadan da nasıl yola Hı -hı. devam min hesabını yapıyorum şu son birkaç e, aydır. Ve bir çözüm bulmuş gibiyiz. Şimdi oradan e, ilerleyeceğiz ve satışlarımızı arttırmayı düşünüyoruz şu anda. Hı -hı. Bireysel olarak kendi evinde bu sistemi kullanmak isteyenler artık seninle ba bağlantıya kolaylıkla geçebilirler. Tabii ki biopipe.co adresinden her Aha. zaman bana ulaşabilirler. Oradan ücretsiz fiyat teklifi alabilirler siteden online bir şekilde. Ee, kafalarına takılan herhangi bir soru olursa gene oradan mail adresiyle bana ulaştırabilirler sorabilirler yani bu deneme süreci içinde sistemde herhangi büyük bir sorun yaşadınız mı? Hiç? sistemde herhangi bir sorun yaşamadım aslında yani bir buçuk yıldır falan hiçbir sorun yaşamıyorum ama bütün çabamız en kısa sürede nasıl arıtırız bunu? Hı. çünkü ne kadar kısa sürede arıtırsak borular içerisinde devir devam ediyorsun ne kadar kısa sürede arıtırsak o kadar az boru kullanacağız yani kendi maliyetimizi düşüreceğiz ee, yani şu anda sistem hazır tabii patente alındı ama e, hala ne kadar kısa sürede aratabiliriz denemelerini de yapıyoruz mesela bir yandan. Peki çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok kolay gelsin. Bol şans dilerim. Çok teşekkürler çok sağ sevindim. olun. Çok sevindim. Görüşmek üzere. Görüşürüz sağ olun. Görüşmek üzere sevgili dinleyenler.